Var kardeşim, ondan sonra Allah bana hidayet vermedi de Allah beni doğru yola aldıysan Allah'a niye iftira ediyorsun Allah sana? Bu kadar imkan sağladın, niye kazanmıyorsun? Para kazanma imkanlarını zorluyorsun da cennet kazanma imkanlarını niye kullanmıyorsun sen? Her 24 saatte 8 saat 10 saat çalışıyorsun. Şimdi buraya geliyorum, birkaç kişi asıldı. lan vaaza gidelim diyoruz, devam edelim Birkaç nufus bakıyorum, işim var. Allah Allah, ya al bir gerip kuyumcu. Yani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 İki kuruşluk lezzet için on bin sene, yirmi bin sene yanılmaz, akıl karı değil. Dünyanın karısını, kızını versem sana bir kere fırına sokup da çıkarayım seni de sen girmezsin, kabul etmezsin. Sen cehenneme inanmıyorsan açık söyle ya, inanıyorsan nasıl yaparsın? Vazgeç! İçki kumar, faiz, zina, adam öldürmek.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 Bayramdan sonra da aman ha neden nasıl bayram çıktı deme, çünkü bayram çıktı diye ölüm bitmedi ki, Azrail aniden gelecek, sen her daim hazırlık Allah Allah. ya dünya bitti be sen daha ne bekliyorsun ya, dünya bitti, Adem aleyhisselam cennetten indi, Dünya'ya geldi, dünya ona dedi ki ''Ciğ tefakatin vallaha şebabi'' ''Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti'' dedi dünya ''Sen benim gençliğimi görmedin'' ''iki bin sene Dünya şimdi koca karı oldu Resulullah öyle gördü Dünya'yı mirat gelişi, öbürünüzde bir sohbet ben Koca karı, işi bitmiş can çekişiyor son nefeslerinde eli kulağında kıyamet kopacak e, ne zaman kopacak? Yahu sana ne zaman? Evvela senin kıyametin kopacak bir defa! Kastıklı Hoca'ya sordular, dedi ki karı ölürse küçük kıyamet dedi, ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi, ve mahtefakat kıyamet kıyamet ölenin zaten kıyameti koptu sen, ne kıyameti bekliyorsun? Öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cennet çukur. Esas kıyamet zaten kopacak o, kimin başınaysa, Allah bizim başımıza kopartmasın onu. Çünkü imanların başına kopmayacak o, Allah diyenlerin kafasına kopmayacak o. Dünya bütün gavur kalacak, daha sonra kopacak. Önümüzde daha ne günler var. E fitneler var, nefesatlar var Allah'a ahir zamanın fitnesinden muhafaza amin bu çok kıymetli ay. şimdi inşallah oruçlara başlayın, nafile oruçlar biliyorsunuz pazartesi perşembe her ayda oruç tutulabilir nafile, Resulullah buyurdu, sallallahu ve sellem, ben pazartesi perşembeleri oruçlu geçirmek istiyorum, neden? çünkü pazartesi perşembe Rabbimize yaptığımız ameller arz ediliyor, sunuluyor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 men sallâ min şehrin haramin el gamîse ve cümûate ve sebtekete bellâhu lev ibadete seneteyn her kim haram ayda işte bu dört tane haram ay var en büyükleri Recep-i özellikle bu aylarda başka aylarda yok bu perşembe, cuma ve cumartesi üç günü peş peşe tutarsa Allah-u Teala ona iki sene devamlı ibadet yapmış <gülüyor> perşembe, cuma cumartesi unutmayın bu üç günü peş peşe her hafta yani dört hafta zaten receb-i şerif bitene kadar sadece bu aya mahsus bu üç gün beş beşe haram ayda perşembe cuma cumartesi hoca efendi daha da fazla tutmak istiyorum diyenler bazıları kefarete niyet ediyorlar kefarete niyet eden evvel den etmesi lazımdı çünkü altmış güne nazik beşe olması lazım ramazana şimdi 60 gün kalmadı o birkaç hafta evvel başlayana olurdu bundan sonra o kurtarmak e ben nafile tutayım, sıralı tutayım, o da iyi değil Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı. Farz oruç gibi benzemesin, karışmasın diye. Bunu da arada birkaç gün tatil yapmak lazım. En fazla tutsan 20 gün, 25 gün tut ama birkaç gün yani tatil yapmak lazım. Sünnet yerini bulsun diye. Huvvarekay'da Bu zaten 15 gün orucu olana Rabbimiz ne buyuruyor? Defteri i amalin tertemiz oldu sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor bunun fazileti hakkında bir gün oruç iki bin üç gün dört gün sıralı hadisler var ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil başka bir tefsirdedir Onlar inşallah perşembe gecesi kandil Şerif gecesi şey yapacağım niyet ettim bu tefsirde yok kafamda da hepsi kalmıyor tabi 15'in ayrı ayrı şeyi var faziletlerim bunları yapalım arkadaşlar sıhhati olmayan tabi hasta olan midesinden şurasından burasından Allah zorluk <gülüyor> ne yapacak bunlar yaparak ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır. Niyetin mümini hayırlı ameli ameliyin. Manisi olup yapamayanlar yapmıştani. اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَابَرَ كُتِبَ لَوْمَا كَانَ يَعْمَلُوا صَحِيحًا وَمُقِيمًا Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem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 onun mezarının başında onun hali hayatında sıhhatinde yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız şevabını da onun defterine yazacaksınız onun için Rabbimiz ne buyuruyor Estağfirullah İllellezi edip ameli salih işleyenlere bitmez tükenmez mükafatlar var. Nasıl bitmez? Adam 60 sene yaşadı öldü. Bitmez diyor Allah. Neden? Kıyamet sabahına kadar yaptıkların defterine yazılacak. Yav kafanı çalıştır ya. Uyanık ol. Karlı yatırım yap. İyi şirketlere üye ol. Batırma canını cehenneme. Bu amelleri yap, öldükten sonra da yazılsın. İnsan öldüğü zaman, bütün ameller kesilir. İdamatel insan, inkata amel, illa min Üç şeyden kesilmez. Sadaqatin câriyeh. Sadaka verdi, mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı. Devam eden Medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı, misafirhane yaptırdı. Osmanlılar, ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf. Allah yarıdan fazlası vakıfı ve işgal etmişler.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 yahut kitap yazmış, vaaz yapmış onlar o öldükten sonra da okunmuş anlatılmış, millet amel etmiş evvel edin sâlihan geldin öyle. yahut da iyi bir evlat bırakmış arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış bunlar kalır arkadaşlar ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın فَلَا تَظِّمُوا فِي اِنَّا sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin hemen Allah'a tevbe edelim arkadaşlar hemen ya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 يا أيها الذين آمنوا جوبوا إلى الله توبة نصوحا عزى ربكم أن يكفروا فِرَاقَكُمْ شَيْءٌ يَجْمَعُ وَيُدْخِلُكُمْ جنة Evet yeah. yaquluna rabbana atmim Allahü'l-Azîm Ey inanmış kullağ Siz bana inanıyorsunuz, peygamberlerime inanıyorsunuz Kitaplarıma, ahirete öleceğinize, dirileceğinize, cenneteceğinize E beni niye dinlemiyorsunuz diyor ya Beni niye dinlemiyorsunuz siz İnanma ya lafım yok Canı cehenneme E inan söylüyorum dinle ya <gülüyor> Çabuk Allah'a dön bakalım diyor Ya kaçakları olsak gelip bir defa kaçtım, aman gözüm görmesin deriz ha! Allah'ımız buyuruyor ki, ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya! Ha, böyle Allah, nerede buluşma? <gülüyor> Adam, 20 sene ibadet yaptı Beni İsrail geçmiş ümmette, nasıl ibadet yaptı biliyor musun? dur Nefes anladı be, ibadet, ibadet, bir ayağı kaydı. İnsan bu, düşmez, mı Allah, düştü! İç, ki, kumar, her şeye düştü! sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandı kötü yollarda o zaman Aynul <gülüyor> İlim ve Zeynul Hulim isimli bir kitap var Mullah Aleyhül Kari Hazretleri onu 13'ler yapmış. Onlar rastladım aynaya bakıyor bir gün ya dedi saç sakal ağırdı dedi biz de yoldayız ya ya Rabbi dedi ya tafüke ışriyine sene Rasayid dükki ki yine sene, 20 sene sana devamlı ibadet yaptım, sonra bir kaydım, 20 sene de günah düşdüm ya. Şimdi sana yüzümde kalmadı ama dönsel kabul eder misin? <gülüyor> evin köşesinden diyor, evin köşesinden. Allah manevi ses. O zaman arkadaşlar, evet ümmetler nasıldı biliyor musunuz? Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu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 zepat ettiğiniz için, bu yolla devam ettiğiniz için <gülüyor> Bakeri, kerî man kâriha düş, var, hiç iyilerle hiçbir işte zorluk çıkmaz İyi huylu insanla her işte anlaşılır peki ekramul ekramin ve erhamul râhimin iyilerinden iyisi babandan çok Allah Allah'la iş güçleştir seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem pükül olman layıksın de demek yani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 Gavurlarla harbedin edin yerine, sanki Allah onların gavurlarla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin demiş, ona çalışıyorlar. Rabbimiz böyle onlarla harbedin. edin. Hoca de onlarla harp edecek var, niye gücün yok? Ya, bilin ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Ondan sonra İslam aleminin neyi eksik? Bugün bir buçuk milyar İslam alemi var, petrol ellerinde, bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde. Bunlar Avrupa'nın sömürgesi olmuşlar, Avrupa bunları iyi biçip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, efendim, pasaportları kaldırıp tekni vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlığını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar,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 el cennetu tehte zıla esriyuh cennet kılıçların gölgelerinin altındadır cihattadır çünkü arkadaşlar harp etmek cihad etmek demek bütün gavurları da cennete çağırmak demek yanlış anlamayın niçin adam inkarda sen ona kılıcı çekince ne diyorsun Bak kardeşim, iman et, İmanet İman et, yaşa. Ya senin imanından bana ne kar var? Ben istiyorum, sen de cennete gidesin, cehenneme gitmesin lan. Zaten akıllı olsaydı gavur olur mu? işte? anlamıyor ki ya. Akıllı olsa gavur olmaz, anlamıyor. Lan çektim sana, kılıcı ne diyorum sana? İnan! Beni gözüm olsa, karında da gözüm olsa gibi, mi? Vatanında gözüm olsa öyle ya şimdi akıl var mantık var ne yaparım? Ulan inansanda da inanmasan da keseceğim seni hadi bana burası lazım bu karı lazım, bu para lazım de. ben sana diyorum ki iman et inan Allah'a, peygamberime, dinime hem dünyada bu vatanın mukadde, her şeyin sana kalsın hem de cennete gidesin cehennemden kurtulasın bunda benim ne karım var? Senin karın var adam diyor yok ben Allah'a ya seni yaratan Allah Allahu Teala cehennemin için yarattı söyleyebilecek misiniz bakalım hadi bakalım <gülüyor> hee diyemezsiniz onu biraz da şifreli. <gülüyor> cömertliğinden yarattı anlamadık biz değil mi anlatırım şimdi adamın bir tanesi ziyafet yapıyor. davet yapıyor yemek diyor ki <gülüyor> benim diyor davetime mutlaka gelin şimdi bazısı var böyle seni çağırıyor yanındakini çağırmak istemiyor ama <gülüyor> orada da duyuluyor şimdi seni çağırırken ayıp olmasın diye ona diyor ki seni de beklerim diye Formalik, o da anlıyorum ama Yusuf sen ona aç aç gider de ne bileyim ben şahsen gitmem öyleyim yani. neden? sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayak üstü. ayıp olmasın sen de gel yani bu insan bunu anlıyor <gülüyor> bazı adam da geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm beni memnun edersin aramızda görelim değil mi anlıyorsun ki samimiyet gömerdi <gülüyor> Bazı adamlar diyor ki bak diyor, gelmezsen diyor masrafları senden olur O daha cömertlik ifadesi <gülüyor> Öbürü geliyor diyor ki bana bak gelme diyor, ben yarın sana geleceğim diyor Sen de <gülüyor> diyorsun ki ulan bu bana geleceğine ben buna geleceğim Cömertlik ifadesi Öyle ya, geleceğim sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor kahvaltıya sendeyim diyor On kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel Öbürü diyor ki gelmezsen davetine diyor döverim seni diyor onun? aldı kılıç yerine bak dedim keserim kafanı benim yemeğimi yiyeceksin en cömert hangisi kılıç çeken değil mi <gülüyor> epey anladınız belki de Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattı cehennem bütün kullarını nereye çağırdı cennete peygamberini gönderdi eline ne verdi <gülüyor> kılıç ne buyurdu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 bir senelik tarihe bakın Hadi şu yüz sene karışıklık var onu kabul ediyorum müslümanlar gevşetti inşallah Allah verdi belalar, onun için bir üç senelik tarihe bakın gavurlar bile rahat etmiştir ya İslam bu cennet hayatında dünyada cennet bu ya na gelin <gülüyor> Habibi'nin verdiği yakılıcı cennete gelmeyenin kes kafasını gavur imansız olarak yaşasa kar var mı ona ne ona kar var o yaşamasında, ne bana kar var o yaşamasında. Peki ben ona diyorum biz gel, iman et, yoksa öldüreceğim seni. İman ederse zaten cennet hayatına kavuşuyor, dünya ahiret yaşıyor. İman etmezse öldüreceksin. Öldürürsene, bir mikrop temizleniyor, Müslümanlar kurtuluyor hiç olmaz. O zaten yaşasa da zarar. Yok yaşasa zarar, sonu cehennem. Ne kadar yaşarsa yaşarsın, sonu cehennem. Bir de şu mesele var, o çok büyük, nedir o mesele?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 Devletin vatan evladına yapılan hor ve hakar, horduk ve hakareti, baskıyı, zulmü, ezikliği, he, bunaltılığını, o cavurlara açılan kapıları, onlara yapılan hürmetleri görüyor musunuz? Onların yaşaması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 dans edeceksin, karıyı savaşın kucağına oturduracaksın, medeni olacaksın, namusunu muhafaza ettin mi, vahşi olacaksın, gerici olacaksın sen. Orman kanunundan mı bahsediyorsun bana ya, bunu çakallar yapar ya, o onun karısına onun kızına, namus yok, nikah yok, bir şey yok ya, bu hayvan kanunu ya, böyle şey olmaz ya. Hayvanlardan da hınzır yapar bunu, hınzır. Domuz deyus'tur yani. Hiçbir şey bilmez karımarı. Hınzır işi ya. Ne demek karıyı ona buna keşir edeceksin ya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 beni mi görmeye geliyordun? Vay utanmaz herif diyor be. Ne hedefçiz adamlar var ya. Geliyor diyor açık açık söylüyor ha. Sen diyor evvelce diyor biz diyor eskiden görüşürdük diyor. Karılar erkekler ha iyi diyor derdik derdik içerdik. Şimdi kocalara gittin diyor zehirlediler seni diyor. Karıyı göstermiyorsun ulan diyor. Ben daha sonra gelmem diyor. Allah demek herifin niyeti bozuk, Karıyı görmeye geliyormuş. Ne terbiyesiz adam ya. Söylüyor. Medeniyet. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canıma. Efendiler, şimdi en büyük cihadımız hangisidir? Cihad, kıtal ve muharebe. Bugün biz silahdan kalkıp canrılarla harip edecek durumda değiliz. Neden? Çünkü biz daha içimizde Müslümanım diyen adamlara İslam'ı anlatamadık da ondan.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 Şimdi ona soracaksın, diyeceksin ki sen 3 sene evvel neredeydin, onların içindeydin, Ha? peki 4-5 sene evvel ayaklansaydı senden evvel müslümanlar seni de keseceklerdi değil mi? Ama bak canın cehenneme gidecekken şimdi cennete geldin demek ki kesme zamanı asma zamanı değil çünkü aramızda müslümanım diyenler meseleyi bilmiyorum bak bugün cami cemaatından şu camiye gelen hacca giden hatta Mekke'ye gide gelen Kâbe'yi eskitmiş aşınlık müşeriflerden adam diyor ki 20. aslında olmaz, geriye denilmez diyor mesela kızıl gavur Stalin gibi gavur herif işte, hacca gitmiş gelmiş yarar ki ama bugün ben tanıdığım var mesvarken şerahı kabayı kaldıramıyor bana yalvarıyor diyor hocam bir kere düştük diyor ne olur dua et diyor şeriat gelsin de biz de kurtulalım diyor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 siz de adam getirmekle mükellefsiniz. Önümüzdeki sohbet hem Recep Şerif gecesi, hem Mirac-ı Şerif veseresi anlatılacağından özellikle yalvarıyorum. Bu Allah'ın ayında Allah'ın kullarına Allah rızası için çağrıda bulunalım. 3 aylar yumuşadı milletin kalbi. Kandiller peş peşe geldiği için kıymetli gecelerde çok istifade yani gel de...